Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, G20'ye ev sahipliği yapan İtalya'nın Çevre Bakanı Roberto Cingolani, mevkidaşlarının iklim kriziyle ilgili iki hususta uzlaşamadığını ve son karar vermediği için bu sorunların devlet ve hükümet liderlerine iletileceğini söyledi. Euronews'da yer alan habere göre İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Cingolani, ilk günkü görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında 25 maddelik bir sonuç bildirisine kabul ettiklerini açıkladı. Cingolani'nin aktardığına göre Çin, Rusya ve Hindistan'da yapılan müzakereler zorlu geçti. G20 Çevre Bakanları'nın kabul ettiği bildiride G20 Çevre Bakanları olarak iklim değişikliği, bölücü çeşitlik kaybı, kirlilik, habitat kaybı, istilacı yabancı türler, arazi bozulması, çölleşme, okyanus ve deniz sağlığındaki düşüş, Tatlı su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konusundaki zorluklara yönelik çabaları sürdürmeyi ve arttırmayı taahhüt ediyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmenin insan refahı, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim için gerekli olduğuna inanıyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu arada G20 Çevre Bakanları toplantısı nedeniyle gün boyu Napoli kentinin farklı noktalarında G20 karşıtı protestolar yapıldı. Protestocular ellerinde G20'yi durdurun yazılı pankartlar taşırken Bovio Meydanı'nda toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında da zaman zaman gergin anlar yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı kurumda G20 zirvesinde İklim ve Enerji Bakanları toplantısına katıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre kurum toplantının koruma ve yönetme için doğal bir sermaye başlıklı birinci oturumunda yaptığı konuşmayla İtalya'nın dönem başkanlığında ve ev sahipliğindeki toplantılarının dünya için güzel sonuçlar getirmesine ve İtalya hükümetine çalışmalarında başarılar diliyerek başladı. Hepinizin bildiği çevre sorunlarını, kendisinin de bildiğini ifade eden cümlelerin ardından önemli olan iklim değişikliğine ilişkin açıklamalarıydı. Bakan kurum şayet Türkiye-Paris anlaşmasında gelişmiş ülke statüsünden çıkarılırsa, 2050 2050.0 net emisyon hedefi koyabileceği yönündeki açıklaması ise, Cumhurbaşkanı'nın gelişmiş ülke iddiasıyla pek de örtüşmedi. Kurum Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz derken bu da yerli kömür ve kömürlü termik santral ve metan yani doğal gaz yatırımlarıyla örtüşmedi. Bu ifadeden sonra fakat bu mücadeleyi bir ülke tek başına sürdüremez İklim değişikliği ve kirlilik sınır tanımıyor. Bu nedenlerle iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadelede topyekun hareket etmek zorundayız dedi. Çevre sorunlarıyla da mücadelede önemli hususlardan birinin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı olduğunu, temiz su kaynaklarına ihtiyacın her geçen gün artarken arıtılmış atık suların yeniden kullanılmanın büyük bir önem kazandığını belirten kurum bu kapsamda su ve atık su yönetimi politikalarının Avrupa Birliği'ne katılım süreci nüfus artışı, sanayileşme, şehirleşme ve küresel gelişmeler neticesinde geliştirildiğinin altını çizdi. Yine Marmara Denizi'ndeki kirlilik durumu Ve Tuz Gölü'nde yaşadıklarımız çerçevesinde bu ifadeleri de pek örtüştürmek kolay değil Türkiye gerçekleriyle. Yeşil Gazete'nin haberine göre Marmara Denizi'nde aşırı kirlilik ve deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle ortaya çıkan müsilaj Çanakkale Boğazı'nın 17 metre derinliğinde görüntülendi. Denizin 17 metre altından yayın yapan gazeteci Berfin Adıcan, müsilaj sorununun hala devam ettiğine dikkat çekti. Adıcan yaptığı paylaşımda. Geçmiş olsun arkadaşlar el birliğiyle bir denize öldürdük durumun vehametini anlamanız için küçük bir kesit paylaşıyorum dedi. Ek olarak havuzlar koyunda 10 metre derinlikteki bir videoyu da paylaşan gazeteci Adıcan iddia ettiği gibi tutulacak ve yenilecek bir da balık dahi olmadığını belirtti. Profesör Doktor Mustafa Sarı ise denizdeki mercanların durumuna dikkat çekerek kırmızı mercanların büyük bir kısmı öldü geriye kalanlar can çekişiyor. Denize saldığımız atıkları durdurmadan müsilajdan kurtuluş yok. Zira deniz sihirbaz değil, kendimizi kandırmayalım dedi. Yunanistan'ın başkenti Atina, kentlileri yükselen sıcaklıklardan korumak ve kenti gün geçtikçe daha sert vuran sıcak dalgalarıyla mücadele etmek için belediye içinde yeni bir müdürlük oluşturdu. Atina Belediyesi'nde sıcak dalgalarıyla mücadele edecek bir müdür atanması Avrupa'da bir ilk. Dünyada ise bu tip bir pozisyon sadece Amerika Birleşik Devletleri Florida eyaletinde Miami Dade County'de mevcut. 10 yıllardır küresel ısınma hakkında konuşuyoruz ancak sıcaklık hakkında fazla konuşmadık diyen müdür Eleni Mireville'nin görevi kenti soğutmanın yollarını bulmak. Bu görev yoğun enerji kullanımını tetikleyerek iklim krizine katkıda bulunan binalarda klima kullanımı gibi uygulamaların ötesinde Kenti yeniden tasarlamayı kapsıyor. İklim için kentlerin aktardığına göre sıcak dalgalarıyla mücadele edecek olan müdür, yolların ve binaların yeniden tasarlanması, inşaat malzemelerinin incelenmesi, kentte yeşil alanların arttırılması ve yeni ağaç ve bitki dikimleri gibi bir dizi faaliyetten sorumlu olacak. Nitekim kentlerde yeşil çatılar yapmak çok önemli çözümlerden Bir tanesi ama tabii bu da yetmiyor kendi başına. Esas yapmamız gereken şey iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt kullanımını artık tamamen ortadan kaldırmak ve bunun yanında da kentlerimizi yörenin iklimine uygun olarak tasarlamak. Yani soğuk bir iklimde ise kolay ısınacak, sıcak bir iklimde ise kolay soğuyacak kentsel tasarımlar gerekli artık İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecekteyiz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazalian Besunan, Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş